Bu program izli sohbet platformu tarafından görme engellilerin bireysel olarak çalışmayı desteklemesi amacıyla kayıt altına alınmıştır. Anlatan ve uygulayan Ale uçuş. Tam sayılar, doğal sayılar, sayı ile ilgili bol bol soru çözmüş olacağız. Ee, geçen hafta dördüncü soruda kalmıştık. En son üçüncü soruyu çözmüştük. Hala üzerine bir tekrar yaptık o soruyu. Süleyman Bey galiba. Şimdi o konularla ilgili yine tekrar sorular çözeceğiz. Eğer indirdiyseniz de size bakarsanız sorulara dahil olabilirsiniz. Hangi dosyaydı Şimdi hocam? Şimdi onları baştan itibaren tekrar çözeceğim. Oldu mu? Testi girelim bakıyoruz hocam. İpuçlu diyeydi bir dakika ben kontrol edeyim. İpuçlu test bir doğal sayılar diyor. Evet ipuçlu test bir, doğal sayılar tam sayılar. Tam bu dosyayı indirmiştik. Tamam herkes açsın herkes açtı mı? Evet. Biri açıyoruz değil mi hocam ipuçlu? Hocam. Evet evet ha. ipuçlu test bir, sayılar tam sayılar. Baştan itibaren çözeceğim arkadaşlar. İpuçlu test bir doğal sayılar tam sayılar. Birinci sorudan başlıyorum. İlk üç soruyu ve dördüncü soruyu çözmüştük. Tekrar olmayan ve yeni gelen arkadaşlarım için soruları başından itibaren, birinci sorudan itibaren tekrar çözeceğim arkadaşlar. Her soruyu çözerken içerisinde konu anlatımı da yapacağım için dikkatlice dinlemeye çalışalım. Birinci soru. A ve B pozitif tam sayılardır. A çarpı B. A çarpı b 48 olduğuna göre a artı b en az kaçtır. A çarpı b 48 olduğuna göre a çarpı b en az kaçtır arkadaşlar. Burada önemli olan a ve b'yi, Hangi kümeden alıyoruz? Bir. İkincisi çarpımları sabit olan iki sayıyı öyle seçmeliyim ki toplamları en az olsun arkadaşlar. Pozitif tam sayılar kümemizi hatırlayalım. Pozitif tam kümesi birden başlıyor. 2, 3, 4, 5 şeklinde sonsuza kadar giden sayılardan oluşmaktaydı. Burada dikkat edeceğimiz husus sıfır pozitif tam sayıların elemanı değildi arkadaşlar. Sıfır pozitif tam sayıların elemanı değildi. Pozitif tam sayılar birden başlıyor ve sonsuza kadar giden sayılardan oluşmaktadır. Bu kısımdan sonra Vereceğimiz sayıların toplamların en az olmasını istediği için toplamların en az olmasını istediği için A ile B ne kadar aralarındaki fark az olursa toplam A kadar az olur arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Çarpımları sabit olan yani A çarp B 48 şeklinde ifade edilen Durumda seçeceğim iki pozitif tam sayının aralarındaki fark azaldıkça toplamları da azalır. Çarpımları 48 eden sayıları düşünelim. Örneğin 1 çarpı 48 48 2 çarpı 24 48 3 çarpı 16 48 4 çarpı 12 48 6 çarpı 8 48 gibi. Veya 8 çarpı 6, 48 bu şekilde terslerini vererek çarpımları oluşturabilirim. Dikkat edersek bu saydığım sayılarda aralarındaki en az fark olan iki sayı 6 ile 8'de arkadaşlar. Aralarındaki fark en az olan 2 pozitif tam sayı 6 ile 8'de. O halde toplamları ne olur? 6 artı 8 eşittir 14 olmuş olur. Ve A artı b toplamı en az olur. Bu soru A artı b toplamını en çok diye sorsaydı, 1 çarpı 48, aralarındaki fark arttıkça toplamları artar. 48 ile 1'i toplarsak 49 olmuş olur. Bu da A artı B toplamının en çok olduğu sorunun cevabı olabilir. Ama burada bana en az dediği için A artı B 14'tür arkadaşlar. Gelelim ikinci soruna. İkinci sorumuz da A ve B tam sayılar olmak üzere A çarpı B 48 olduğuna göre A çarpı B 48 olduğuna göre A artı B toplamı en az kaçtır? A çarp B 48 A artı B eşittir. En az soruyor. A B tam sayılar arkadaşlar. Diğerinden farkı şu. Diğerinde A ve B pozitif tam sayılar kümesinden seçiyordum. Artık burada sayı alabileceğim kümenin elemanları genişledi. Tam sayılar oldu. Tam sayılar nelerden oluşuyordu? Pozitif tam sayılar sıfır ve negatif tam sayılardan oluşuyordu. Ben bu sayılar arasından Öyle iki sayı seçmeliyim ki çarpımları 48, toplamları en az olsun. Şunu hatırlarsak, negatif tam sayılarda sola doğru gittikçe sayı değeri artar. Sayı değeri sayının işaretli salidir arkadaşlar. Sayı değeri arttıkça negatif tam sayılar küçülür. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6. Bu şekilde gittikçe sayı küçülür. Eksi 2, eksi 1'den küçüktür. Eksi 6, eksi 4'den küçüktür. Eksi 1, eksi 3'ten büyüktür. O halde ben A ve B'ye öyle değerler vermeliyim ki toplamı en az olsun. 48 edecek şekilde çarpanları birini eksi 48 diğerini eksi 1 seçersem birini eksi 1 diğerini eksi 48 seçersem eksi 1 çarpım eksi 48 ikisi de eksi olduğu için çarpımlara artı 48 ile 1'i çarparsak 48 o halde A artı B toplama eksi 1 eksi 48 eksi 49 olmuş arkadaşlar. Tekrar ifade edersek A'ya eksi 1 B'ye eksi 48 bu önemli değil. B'ye eksi 1, A'ya eksi 48 verebilirsiniz. Önemli olan seçtiğiniz 2 Sayının negatif tam sayılar kümesinde en küçük olması a artı b toplam en az için eksi 48 ile eksi 1'i toplarsak eksi 49 eder arkadaşlar. Genel olarak bize tam sayıları sorduğu için ve soru kökünde en az olduğundan dolayı Alacağımız A ve B sayılar negatif olarak düşünülmeli arkadaşlar. A ve B negatif düşünülmesi gerekir. Gelelim üçüncü sorumuza. A, B birer doğal sayı ve A artı B 19 olduğuna göre A çarpı B en çok kaçtır? A ve B birer doğal sayı A artı B 19 olduğuna göre A çarpı B en çok kaçtır? Üçüncü sorumuzda ise A'yı ve B'yi alacağımız küme doğal sayılar kümesi. Bize bu sefer A artı B 19 verilmiş. Bakın toplamları sabit. A artı B 19 verilmiş. Bizden A çarpı B en çok kaçtır diyor. A çarpı B en çok kaçtır diyor arkadaşlar. Toplamları sabit olan iki doğal sayının aralarındaki fark azaldıkça çarpışma artar. Yani çarpımları artar. Aralarındaki farkla çarpımları artar demiştik. Hala küçük bir benzetme ile ne kadar yakınlarsa çarpışma o kadar büyük olur. A, B doğal sayı olduğu için 19 tek sayı arkadaşlar. Birler basama rakam tek olduğu için sayının tek olduğunu ifade edebiliriz. 19'u 2'ye bölsem hani birbirine yakın olsun istiyorum ya 19 bölü 2'ye 19 bölü 2 olur. O da 9,5, 9,5. Ama A, doğal sayı diyor. O halde birini 9 diğerini 10 yaparsam tek sayı olduğu için ikisini aynı yapamıyorum. Birini 10 diğerini 9 seçersem 10 çarpı 9 o da eşittir 90 olur Demek ki a artı b 19 olacak şekilde a çarpı b'yi en çok istediğinde arkadaşlar çarpışmanın büyük olabilmesi için sayıları birbirine yakın seçmeye çalışıyorum Aralarındaki az olmasına dikkat ediyorum Eğer toplamları çift olsaydı Seçeceğim iki sayı birbirinin aynısı olurdu. Tek olduğu için aralarındaki fark 1 olacak şekilde en az olmasını sağladım. 10 çarpı 9 eşittir 90 olur. Gelelim dördüncü sorumuza. Dördüncü soruda sırayla sayılar dünyasındaki Kümeleri tanıyoruz. Doğal sayılar dedik, pozitif tam sayılar dedik, tam sayılar dedik. Şimdi bunları da kapsayan bir kümemiz var. Bu kümemizde sayılar kümemizde gerçek sayılar, gerçek sayılar veya reel sayılar diyoruz. Reel sayılar ise bir yuvarlak çizdiğimizde küme olarak gösterirsek, venn şemasıdır, yuvarlak. İçerisinde tam sayılar, doğal sayılar, rasyonel sayılar, bu kümelerin elemanlarını kapsar arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Bu kümelerin tüm elemanları reel sayıların da elemanlarıdır. Reel sayılarda 1 bölü 2, 3 bölü 4 gibi. Rasyonel sayılar da olabilir. Eksi 1 bölü 2 gibi. Tam sayılar da olabilir. Eksi 1, eksi 2, 1, 2, 3, 4, 5, 0 gibi. Doğal sayılar olabilir. 0, 1, 2, 3, 4 gibi. Veya irrasyonel dediğimiz rasyonel olmayan sayılar da olabilir. İrrasyonel sayılar da köklü sayılardır arkadaşlar. A bölü B bir şekilde yazılamayıp kök içerisinden çıkmayan sayılardır. Virgülden sonrası tekrar etmeyen sayılar da denilebilir irrasyonel sayılara. Bunlar karekök 12, karekök 2, karekök 3, küp kök 3 gibi köklü ifadeler bizim bileceğimiz irrasyonel sayılardır ve irrasyonel sayıların en bilindik Popüler sayısı da pi sayısıdır arkadaşlar. Yaklaşık 3,14 alınır. Virgülden sonrası birbirini tekrar etmeyen sayı dizilerinden oluşur. Bu yüzden bu sayı irrasyonel sayı denir. Pi sayısı irrasyonel sayıdır. Bu da aklınızda küçük bir yerde kalsın arkadaşlar. Reel sayılar kümesini tanıttıktan sonra sorumuza bakalım. A ve B gerçek sayılardır. A artı B 7 olduğuna göre A çarpı B en çok kaçtır? A A ve B gerçek sayılardır diyor. Bakın. A artı B 7 olduğuna göre A artı B 7 olduğuna göre A çarpı B en çok diyor ama A ve B nasıl sayılarmış? Gerçek sayılar. Biz biliyoruz ki gerçek sayılar, reel sayılar, rasyonel sayılar, tam sayılar, doğal sayılar, irrasyonel sayılar gibi sayılar kümelerini kapsar. O yüzden ben birbirine yakın olacak öyle iki sayı seçebilirim ki toplamları yedi olur. Çarpımları da çok büyük olur. Tek olmasına rağmen 7'yi 2'ye bölsem a ve b 7 bölü 2, 7 bölü 2 olur. 7 bölü 2, 7 bölü 2 olur. Çarpımlarının büyük olması için 7 bölü iki alabiliyordum değil mi? Neden? Çünkü reel sayılar, rasyonel sayılar kümesinin elemanlarını da kapsıyordu. O halde 7 bölü 2 çarpı 7 bölü 2 7 kere 7, 49 2 kere 2, 4 49 bölü 4 A çarpı B'nin alabileceğim en çok, en büyük değerdir arkadaşlar. Burada soruları okurken Alacağımız A ve B sayıları hangi kümenin elemanları ise buna göre değerler vereceğiz. A ve B hangi kümenin elemanı ise buna göre A ve B'ye değer vererek bizden istenileni bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Dördüncü sorudan sonra. Beşinci soruya geçiyoruz. Beşinci soruyu... Hocam şey soracaktım. Şimdi burada... tabi ki. E, şıklarda e, mesela hani süratlı sayılar verilmemiş ya. E, nasıl desem. 12,25 gibi bir sonuç çıkıyor zaten bu durumda. Yanlış görmediysem şıklarda 12 var. E, 12'yi işaretlememiz gerekiyor? Yoksa bir şeylik mi? Yani yanlış mı evet. sormak istiyorsam? Söyleyen kim ismini de söylesin, kusura bakmayın, o güveniyorum ben. Adil Ahmet kavramı hocam. Heh, Adil. 12'nin yanında bir D şıkkı var, oraya da gel bakalım. Tamamdır hocam bak demem. Hocam ben bir şey sormuşum yazıyla ama. Tamam hocam ben, bir yanlışlık ya. olmuş, e 49 yok bölü yok 4. Yok. Evet, birisi daha sordu, buyurun. Ben yazıyla bir soru sormuştum. Ondalıklı sayılar bu grumda rasyonel sayıların grubuna mı giriyor diye soru Evet, ondalıklı sayılar rasyonel sayıların grubuna girer. Çünkü ondalık sayıları paydası onun katı olacak şekilde ifade edebiliriz. A bölü B yani rasyonel sayı olacak şekilde ifade edebileceğimiz için ondalık sayılar eşittir. Rasyonel sayılar kümesinin elemanları diyebiliriz olacak. Tamam mıdır? Tamam, hadi. Şimdi beşinci sorumuza gelelim. Ne için? Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bir dakika size süre vereceğim. Bu esnerse iki dakika olur. Herkes beni aynı şekilde duyuyor diye düşünüyorum. Bu okuyacağım. Çok küçük bir eee nokta var. Eğer oraya hemen düşünürseniz soruyu yapabilirsiniz. Soruyu okuyorum. Eksi 10 ile 8 arasındaki eksi 10 ile 8 tam sayıların çarpımı kaçtır? Eksi 10 ile Şıklara bakmayın sadece bu sorunun cevabı ne olabilir diye eksi 10 ile 8 arasındaki tam sayıların çarpımı kaçtır çarpımı kaçtır. Tekrar eksi 10 ile 8 arasındaki tam sayıların çarpımı arkadaşlar buna dikkat edelim. çarpımı kaç? Eksi 10 ile 8 arasında tam sayıların çarpımı kaçtır? Eksi 10'dan 8'e kadar sayalım mı? Ben sayıyorum. Bakalım o zaman fark edebilecek miyiz? 10 ile 8 arasındaki dediği için eksi 10'u almıyoruz. Eksi 9, eksi 8, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hepsini çarpalım. Sonuç kaç? Sıfır hocam. Beynin Süleyman sıfır. Yalnız hocam ben bir şey söyleyeceğim burada. Tam sayı diyor. Tam sayıda sıfır yoktu. Tam sayılarda sıfır yok muydu? Yani doğal sayılarda var. Tam sayıda yok diye biliyorum. Yani Tamam mi? o zaman varlığını gösterelim. Tam sayılar sayı doğrusu değil miydi? Tamam. Sayı doğrusunda hangi sayılar var? Pozitif tam sayılar ve negatif tam sayılar. Sıfır, de... e, sıfır var mıydı? Doğal sayılar var Heh, tamam onu söyleyelim şöyle. Sıfır sıfır etkisiz değil, elemanı. sıfır etkisiz değil miydi hocam? Sıfır şöyle etkisizdi. Sıfır sevgili sıfırım pozitif tam sayıların da elemanı olmuyordu geçen hafta böyle söylemiştim. Pozitif tam sayıların da elemanı olmuyordu. Negatif tam sayıların da elemanı olmuyordu. Ama kimin elemanıydı? Tam sayıların elemanıydı. Bakın tam sayılar nelerden oluşuyordu? Bu şekilde de söylemiştim. Pozitif tam sayılar. Birleşim. Sıfır. Birleşim. Negatif tam sayılar. Tam yani kolumuzu sayıların... iki yana açıyoruz diye hatta örnek vermiştik. Yani onu kolumuzu mu? iki yana açıyoruz. Ortadımız sıfır. Bu tam sayıların elemanı. Sol tarafım negatif. Sağ tarafın pozitif ve sıfır her ikisine de girmiyor. Lakin tam sayılarının elemanıdır. Doğal sayıların da elemanıdır. Doğal sayılar sıfır, bir, iki, üç diye gider. Tamam mı Süleyman? Hocam ben bunu anlamadım ya. Yani tamam, hani ben hangi ben mantıkla be. sıfır diye düşündük. Yani ben ha, şimdi yok. sıfır yok diye düşündüm de kusura bakmayın hani ben, e, ben ben de sıfır olarak siz öyle deyince ben de şaşırmadım hocam kusura bakmayın. Bir de yok, eksi 10'u, eksi 10'u, tamam eksi 10'u bir de dahil edecek miyiz diye orası biraz kafamı karıştırdı. Şimdi arkadaşlar bu bir soruyu anlatacağım. Bir de çarpım, çarpım deyince hani, hani yan yana e, yazıp da o şekilde mi hani çarpacağız ha, diye düşündüm bir o biraz kafamı karıştırdı. Yok yok ben daha soruyu anlat anlatmadım. Süleyman dedi ki hocam sıfır ben dedim ki tamam. Bakın hiç soruyu anlatmadım. Sorun nasıl çözüleceğini şimdi anlatacağım tabii ki. Bakın 5. soruda eksi 10 ile 8 arasındaki tam sayıların çarpımı demiş. Eksi 10 ile 8 arasındaki dediği için bir kere şu arasındaki kavramına e, açıklık getirelim. Eksi 10 dahil değildir arkadaşlar. 8 de dahil değildir. Bu aradaki tam sayıların çarpımı söz konusudur. Bu aradaki tam sayılar ise şu şekilde sayıyoruz. Bakın. Eksi 10'dan 8'e doğru gidiyorum. Eksi 10'u almıyorum. Sıfıra yaklaşacağım. Nasıl yaklaşıyorum? Eksi 9, eksi 8, eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4. Eksi 3, eksi 2, eksi 1. Bunları yan yana yazıyoruz. Aralarına nokta koyuyoruz. Çarpım işaretini koyuyoruz. Nokta veya çarpmayı da koyabilirsiniz. Çarpı işaretini de koyabilirsiniz. Eksi 2. Sıfır. Bakın. Şunu belki tekrarladım. Bu ikinci veya birinci de Sevgili sıfır. Çarpma işleminde. Yutan elemandır arkadaşlar. Sıfır çarpma işleminde yutan elemandır. Yani siz sıfırın yanına milyonlarca sayının çarpımı şeklinde yazsanız bile tek bir sıfır o çarpımın sonucunun sıfır olmasını sağlar. Tek bir sıfır o çarpımın sonucunun sıfır olmasını sağlam. Bir şey sorabilir Çünkü, tabii ki. Şöyle düşünebilir miyiz? Hani sıfır çarpı sıfır eşittir sıfır. Çarpı bir çarpı iki çarpı üç. Hani onun sonucu sıfır olduğu için sıfırla neyi çarpacak? Sıfır edecek. Şimdi. O mu yani? Tamam şöyle. Sıfır çarpı sıfır sıfır değildir. O farklı bir konu. Belirsizdir ama sıfır haricindeki bütün sayıları sıfırla çarptığımızda sonuç sıfırdır. Yani yanındaki sayıyı yutar. anladın Tamam mı? Bu bütün sayılar için geçerli. Burada da işte birden fazla sayı var. Ama bu birden fazla sayı arasında bir tane sıfır var. Bunları çarpacağım. Ama Sonuçta sıfırla çarpacağım için sonuç yutan elemanı olmuş olacak. Bu da yutan eleman sıfırdır. Bakın eksi 9 ile eksi 8 çarpayım. 72. 72 ile eksi 7'yi çarpıyorum. Bu şekilde çarpıyorum. Bir sonuç buldum. Sıfıra geldim. Bakın en son eksi 1 ile çarptım. Sıfıra geldim. E sıfırla çarpacağım için sonuç ne olacak? Sıfırlanacak. E sonuç sıfır. Sonra hep Sıfırı diğer sayılarla çarpıyorum. Sıfır çarpı 1, sıfır. Sıfır 2, sıfır. Sıfır çarpı 3, sıfır. Sıfırla 4, sıfırla 5, sıfırla 6, sıfırla 7. Sonuç sıfır arkadaşlar. Tamam. Demek ki çarpma işleminde yalnız en az bir tane sıfır olsa ol, olduğunda çarpımın sonucu sıfır olacaktır arkadaşlar. Tamam mıdır? Demek ki tek bir tane sıfır olması çarpımın sonucunun sıfır olmasını sağlar diyor. Burada şıklarda faktöriyel kavramı anlatayım. Şöyle şıklarda çünkü 10 faktöriyel 8 faktöriyel gibi ee, cevaplar var. Faktöriyel nedir onu da burada küçük açıklama yapayım. Faktöriyel şudur arkadaşlar. Birden art arda aralarında fark 1 olacak şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hangi sayıya kadar gittiğini bilmiyorum. Ona ne diyeyim? Ne? Bilmiyorum. Birden n'ye kadar olan aralarındaki farkın 1 olduğu sayıların çarpımına faktöriyel diyorum arkadaşlar. Faktöriyeli Sayının yanına konulan ünlem işaretiyle belirtiyorum. Örneğin bir faktöriyel dediğimde bir yazıyorum, yanına faktöriyel ünlem işaretini koyuyorum, faktöriyeli belirten ünlem işaretini koruyorum. Ne diye okuyorum? Bir faktöriyel diyorum. Şimdi bakın bir faktöriyeli açmam gerekiyor ki çarpımlarını göreyim. 1 faktoriyeli arkadaşlar 1'e kadar açabilirsiniz zaten. O halde 1 faktoriyel neye eşittir? 1'e eşittir. 2 faktoriyel neye eşittir? Neydi? Art arda birer şekilde azaltarak çarpacağım. 2 faktoriyeli eşittir diyorum. 2 çarpı 1 o da eşittir 2. 3 faktoriyel desem. 3 faktöreyle eşittir. Başlıyorum. 3 çarpı 2 çarpı 1. Bakın aralarındaki fark 1. Bir. Azaltarak 1'e doğru gidiyorum. 3, 2, 1. 3 kere 2, 6. 6 kere 1, 6 arkadaşlar. 4 faktöreyle deseydi. Başlıyorum. Dört, üç, iki, bir. Dört kere üç, on iki. On iki ile 2'yi çarparsam, yirmi dört. Yirmi 1'i biri çarparsam, yirmi dört. O halde, faktöriyel kavramında, benden istenilen faktöriyel sayısından başlıyorum, birer birer azaltarak birye kadar açıp Oradaki yazdığım sayıları çarpıyorum arkadaşlar. Son örnek. 5 faktör yer deseydi. 5, 4, 3, 2, 1. Aralarındaki işlem çarpma işlemi. 5 kere 4, 20. 20 ile 3'ü çarp. 60, 60 ile 2'yi çarp. 120, 120 ile 1'i çarp. 120 olur. Faktöriyellerde özel bir durum vardır. Bunu belirteyim. 0 faktöriyel denildiğinde sonucu 1'e eşittir arkadaşlar. 0 faktöriyel sonucu 1 olan bir sayıdır. Bu özel bir durumdur arkadaşlar. 0 faktöriyelin 1 olması. 0 faktöriyeli 1 olarak bilmemiz yeterli. Faktöriyel kavramından sonra altıncı soruya geçiyoruz. Burada anlatmamın sebebi cevapların faktöriyel şekilde ifade edilmesidir. Altıncı soru bize şunu söylüyor. A, B, C pozitif tam sayılar olmak üzere. A artı B parantez içerisinde bölü 5. Eşittir C olduğuna göre A artı B artı C aşağıdakilerden hangisi olabilir? Tekrarlayalım A artı B bölü kesiş çizgisi arkadaşlar altına hemen 5 yazıyoruz eşittir C diyoruz olduğuna göre A artı B artı C Toplama ne olabilir? A artı B bölü 5 eşittir C. Bizden istediği A artı B artı C toplamı ne olabilir diyor. Bakın soruda bir esneklik var. Dikkat ederseniz. Soru kökü ne olabilir diyor. Demek ki birçok şey olabilir. Lakin benim şıklar arasından biri olabilme ihtimali yükseklemeyelim kesin olandır arkadaşlar. Şimdi A artı B bölü 5 eşittir C var. Bakın iki ifadenin eşitliği söz konusu. Bu ifadeler kesir şeklinde ifade edilmiş, Yani Payı ve paydası var. C'nin de paydası var. Biz bunu nasıl söylüyorduk? Gizli bir diyorduk. C'nin altına 1 yazıyoruz. A artı b bölü 5 eşittir c bölü 1. A artı b bölü 5 eşittir c bölü 1. İki tane bölüm şeklinde ifade var. Biz bu bölüm şeklinde oran diyoruz. İki ifadenin, iki çokluğun birbirine bölümü söz konusu ise bu orandır. İki tane oran eşitliği ise orantıdır arkadaşlar. Orantıda en meşhur kullandığımız işlem içler dışlar çarpımıdır. İki oranın eşitliği söz konusuysa, yapacağımız içler işlem içler dışlar çarpımıdır. A artı b bölü 5 eşittir c bölü 1. 1 ile a artı b'yi çarparsam, bakın 1 ile a artı b karşılıklı çapraz çarpıyorum, içler çarpımı. Sonrasında C ile 5 var. Buna da dışlar çarpımı dersek bunlar birbirine eşit olacakmış. A artı B çarpı 1. Çarpma işleminde 1 nasıl bir elemandı? Etkisiz elemandı. Çarpımın sonucu yine A artı B olur arkadaşlar. A artı B eşittir. 5 çarpı c, 5 çarpı c ne eşittir? 5 cye eşittir. O halde a artı b eşittir 5c mi bulduk? A artı b eşittir 5c bulduk. Bizden ne istiyordu? A artı b artı c toplamını ne olabilir diyordu. A artı b toplamının yerine 5c yazabilir miyim? 5C yazarsam, A, B artı C, 5C, bir de C var, 6C. O halde A artı B artı C toplamı 6C'ye eşitmiş Bu ne demektir biliyor musunuz arkadaşlar? Toplam 6C ise benim bulacağım sonuç 6'nın katı olmak zorunda. Şıklara bakıyorum. 76'nın katı mı? Değil. 75'nin katı mı? Değil. 86'nın katı mı? Değil. 6'nın katından katı değil, şunu demek istiyorum. 86'ya bölüyoruz. Kalanlı olmuş oluyor arkadaşlar. Kalansız bölme gerçekleşmediği için Katı değildir. 8'e bakalım. 6'ya bölersek. 6 kere 1, 6. 8'in altına yazıyoruz. 2. 8'i aşağı indiriyoruz. 28. 28'in içerisinde 6, 4 defa var. 6 kere 4, 24. 28'den 24'ü çıkartırsak kalan 4. Katı olmadı. Bir şıkkı okumadım. B şıkkı. B şıkkı 72. 6'nın katı mıdır acaba? Ve bölüyorum. 6 kere 1 6. 7'den 6 çıktı. 1. Aşağı 2 iner. 12. 12'nin içerisinde 6 2 defa var. 6 kere 2 12. Kalan 0. Bakın. Duyduğunuz gibi. 72. 6'nın katı olduğu için. A artı B artı C toplamı arasından olabilmesi mümkün olan sayı 72'dir arkadaşlar. Tamam. Bu soruda dikkat edeceğimiz husus içler dışlar çarpımının yapılmasıydı. A artı B eşittir 5C dedikten sonra A artı B artı C'de A artı B yerine 5C yazıyorum. 5C, C daha 6C ediyor. Toplamlara içerisinde 6 çarpanı olan bir sayıya eşitmiş. Bakın 6 çarpı C ya. İçerisinde 6 çarpanı var. Yani 6'nın katı olan bir sayıya eşittir diyorum. O halde şıklar arasında B 72 doğru cevabım olmuş oluyor arkadaşlar. Bu soruda anlaşılmayan bir durum var mı? Şurayı kavrayamadım hocam. A artı B eşittir 5C'yi bulduk ya. Hı hı. Orada A artı B artı C neden dedik? Orayı kavrayamadım. Hani A artı B'nin yerine 5C koyduk. Ama orada artı C niye dedik? Onu kavrayamadım. Hı, bizden istenilen neydi Süleyman? A artı tamam, B tamam. artı C istiyordu. Tamam hocam orayı tamam. Bizden istediğin buydu. Bizim yaptığımız şey A artı bildiğim için C cinsinden biliyorum ya. C cinsinden bildiğim için A artı B yerine 5C yazdım. 5C, C daha 6C. 6'nın katı olmak zorunda. Sanırım bir kişi çıkmış. arkadaşlar çıkarken bana mesaj atabilirsiniz onu söyleyeyim 7 soruya geliyoruz 7 soruda yeni bir kavram öğreneceğiz şöyle 7 virgül 11 virgül 15 virgül 19 virgül nokta nokta103 7, 11, 15, 19, nokta nokta 3 nokta var. nokta nokta 103 dizisinde kaç tane terim vardır arkadaşlar? Böyle bir dizi vermiş bize. 7, 11, 15, 19, Biz bunu daha çok ilkokulda şöyle düşünün arkadaşlar. Ritmik sayma yapıyoruz. Ritmik saymada kaç tane sayı saydık? Buradaki her bir sayı bizim terimimizdir arkadaşlar. Kaç tane terim demesi buradaki her bir sayının karşılığı terim olarak geçmektedir. Ritmik say diyorum ama şimdi sen bana 7, 11, 15, 19 nokta nokta 103'e kadar saydın. Acaba sen kaçar kaçar ritmik sayıyorsun? Kaçar ritmik sayıyorsun. Yani arada bir fark var. Dikkat edelim. 7 ile 11 arasındaki fark ne? 4. 4. 11 ile 15 arasındaki fark ne? 4. 4. 15 ile 19 arasındaki fark ne? 4. Bakın burada... Bir kural var sanki bir ardarda giden sabit bir fark var. Her biri dörder dörder artmış. Nereye kadar 103'e kadar? Bakın yeni bir formül öğreniyoruz. Terim sayısını bulmak için. Böyle bir dizi verildiğinde veya bunun bu sayılar arasında bir işlemle söz konusu olabilir. Burada bize kaç tane terim var diyor ise bu terim sayısını bulmak için son terim eksi ilk terim tekrarlıyorum. Böyle bir dizide kaç tane terim var diyorsa yani kaç tane sayı var? 7, 11, 15, 19, 23, 103'e kadar gidiyor. Yana 5 tane terim var. 103'ten 7'yi çıkartıyoruz. 103'ten 7 çıkartıyoruz. 96. 96 olur. Aradaki fark neydi? 4. 4. 96'yı 4'e bölüyoruz. 4 kere 2, 8. 9'dan 8 çıktı, 1. 6 aşağı iner, 16. 24. Artı 1 ekliyoruz arkadaşlar. 24. Bir daha. 25. O halde tekrarlayalım. Terim sayısı eşittir. Son terim. Eksi. İlk terim. Bölüm. Aradaki. Fark. Artı ne ekliyoruz arkadaşlar? 1. Artı 1 ekliyoruz. Tamam mı? Burada dikkat edeceğimiz susuz. Aradaki fark arkadaşlar. Terim sayısını bulmak için son terim eksi bölü aradaki fark artı bir diyoruz arkadaşlar. Hocam bu formül gibi bir şey yani. yani bir formül. Artışık sayı sanırım. E şöyle artışık evet ama aralarındaki artışık sayılık sabit 4'er 4'er gitmiş oluyor. Burada şunu söyleyebiliriz. Ardışık sayılar arasındaki sayılar olan terim sayısını bulmak için böyle bir kural, formül geliştirilmiş. O da son terim eksi ilk terim. Aradaki artış miktarı. Aradaki fark diyelim. Artı bir Word dosyalarınızda eksi bir diye yazmışım. Onu düzeltelim. Artı bir diyelim arkadaşlar. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı veya aradaki fark artı bir diyoruz. Tamam mı? Bu ardışık sayıların terim sayısını bulmak için yaptığımız bir durum. Çünkü Aradaki farkın sabit olması gerekiyor. Tamam mı? Terim sayısını bulabilmemiz için aradaki farkın sabit olması gerekiyor. Sekizinci soruyu bir müddet sizden bekleyeceğim. İki basamaklı, üçün katı, kaç tane ardışık pozitif? Tam sayı vardır. Bakın kaç tane diyor. Tane. Bakın burada bir adet terim sayısı soruyor sanki. İki basamaklı 3'ün katı kaç tane ardışık pozitif tam sayı vardır? Bir. Kaderimi söyleyeyim. İki basamaklı diyor. Bu birincisi. 3'ün katı diyor. Ve ardışık pozitif tam sayılar Kaç tanedir diyor. 3'ün katı 2 basamaklı Söyleyebilir miyim hocam? Mesaj atabilirsin. Arkadaşlarını da yapsın. 2 basamaklı 3'ün katı olan ağır dışık Pozitif kaç tane sayı vardır? İki basamaklı, üçün katı olan, ardışık pozitif kaç tane sayı vardır arkadaşlar? Yapıyorum arkadaşlar. Hocam bekler misiniz? Tabii ki beklerim. Ana orada soruyu tekrar edeyim. 3'ün katı olan lakin iki basamaklı ardışık kaç tane pozitif tam sayı vardır? Başlayalım mı? Mesaj attın mı? Hocam bir şey söyleyeceğim. Naciye tabii ki. Çıkmıyor evet. ki cevap. Şimdi hani en küçük 12 var. 3'ün katı olan. Bir de 99 Hı -hı. var. 99'dan 12 çıkaracağız. 3'e böleceğiz Hı -hı. ama 87'ü 3'ü tam bölünmüyor. Bölünmüyor Hadi bölelim o zaman. 87'ü 3'e bölelim. 8'in içerisinde 3 2 defa var. 3 kere 2 6. 8'den 6 çıkarsa 2. 7 aşağı iniyor 2'nin yanına 27. 3 kere 9 27. Ne oldu arkadaşlar? 20 9. Haceye bölündü mü? Evet. Tamam. 29 terim sayısı bu 99 dahil olduğumda arkadaşlar artı bir ekliyoruz. 29 artı bir eşittir. 30 olmuş oldu arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Süleyman? Evet hocam anlaşıldı. Daha sonradan yazdım. Zaten de. <gülüyor> tamam. 29 demiştin. Orada ona dikkat edecektin. Ali hoş geldin. Tekrar. Şimdi 8. sorudan sonra anlatayım. Yapamayan arkadaşlarım olmuş olabilir. Kusura bakmayın. 9'a geçtim. 8. sorumuz şuydu. İki basamaklı 3'ün katı kaç tane ardışık pozitif tam sayı vardır? Şartlarımız şu. 2 basamaklı olsun. 3'ün katı olsun. Ve bu şekilde yazacağım sayılar ardışık olsun. Ve yazacağım kaç tane sayı? diyor bana. Şimdi iki basamaklı üçün katı olan en küçük sayı 12'dir arkadaşlar. En büyük sayı 99'dur 3'ün katı olan. Ben şunu biliyorum ki 3'ün katı olacağı için aralarındaki fark kaçar kaçar olacak? 3'er 3'er değil mi? 12, 15, 18, 21. Bu şekilde ritmik sayıyorduk ya ilkokuldayken. Şimdi aralarındaki fark 3'er 3'er. Son terim 99. İlk terim 12. 99'dan 12'ye çıkartırsak 87. Aradaki fark 3. 87 bölü 3. Biraz önce işlemi yaptık arkadaşlar. 29'du. Artı 1 ekliyoruz. 30. Demek ki cevabımız 30'muş arkadaşlar. Şimdi gelelim 9. soruya. Dokuzuncu soruda şöyle anlatayım. T, büyük T, aç parantez, X, kapa parantez, eşittir. X doğal sayısının rakamlarının toplamı demekmiş. Ç, aç parantez, X, kapa parantez, eşittir. X doğal sayının rakamlarının çarpımı demekmiş. T, X, X doğal sayının rakamlarının toplamı anlamına geliyormuş. Ç X'de, x de doğal sayının rakamlarının çarpımı anlamına geliyormuş. Yukarıda verilen işlemlere göre büyük T aç parantez 17 artı büyük Ç, aç parantez 35 işleminin sonucu seçeneklerden hangisidir? T 17 artı Ç 35 İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Herkes yapabilir diye düşünüyorum. Büyük T aç parantez x kapa parantez. Ne anlama geliyormuş? Yazdığım x'in rakamların toplama anlamına geliyormuş. C x içerisine parantez içerisinde yazdığım x'in rakamların çarpma anlamına geliyormuş. T'nin içerisine 17 yazmış arkadaşlar. T toplamın T'si. Rakamlarını topla diyor bana. 1, 7 daha ne eder? 8. Çarpımında da şunu yazmış. İçerisine 35 yazmış. 3 ile 5'e çarparsak 15. 15 ile 8'i toplarsak 23 eder arkadaşlar. Kolay bir soru. Anlaşılmayan bir durum var mı? Hocam ben anlamadım. Tamam ne? tekrar. Tekrar yapayım. Hiç önemli değil. Olabilir. Şimdi tekrar yapıyorum. Bak. T büyük T parantez içinde içerisine X yazıyoruz. Şu anlamına geliyor. İçerisine yazdığın X'in rakamlarını topla diyor tx'de parantez içerisinde x var ya Hı. Hı. sen buraya diyor hangi sayı yazarsan rakamlarını topla sonuç budur diyor. Şimdi ne yazmış? t büyük t içerisine 17 yazmış 17. değil mi? Şimdi Hı. x yerine 17 yazmış. Rakamlar neler? Yine 7. Heh, o zaman 1 ile 7'yi topladığımızda ne eder? 8. 8. Diğerine de büyük ç Parantez içerisinde x demiş, burada da demiş, sen x yerine hangi sayı yazarsan rakamlarını çarp, bu senin sonucun demiş. Çarpma da ne yazmış? 35 yazmış, değil mi? Rakamlarım kimlerdir? C hmm. içerisinde 35 var. Rakamlarım rakamlar Beşli. neydi? Hatırlayın. Heh, telefon tuşları. 3 Üç çarptı. Evet 15. O da ne eder? 15. 15 ile 15 artı 8 20. 20 23. Anlaşıldı mı? Ben şunu anlamadım. ya Soruyu Hı. anladım şimdi ama Hı. hani x parantez için parantez içinde x hani t dediği zaman toplamamız gerektiğini hani, anlamamız gerekiyor. Yoksa Yok. onun bir... Ha, Berk be, tamam. e, Berk, bu bir kural Hı -hı. falan değil. Sadece... Şöyle okuduğunu anlamaya dayalı bir soru. Sana TX'in ne olduğunu söylüyor. Diyor ki TX şudur diyor eşittir diyor. Soruda yazmış. Yazılan Hı -hı. X doğal sayının rakamlarının toplamı diyor. Bunu aklında tutmana gerek yok. Soru içerisinde sana bunu açıklıyor nasıl yapman gerektiğini, tamam mı? Anladım. Tamam? Tamamdır. Sağ Şimdi hocam. gelelim. 10. sorumuz arkadaşlar. 10. soru A, B, C, D ardışık 4 tek sayıdır. Ar dışık 4 tek sayıdır. A küçüktür, B küçüktür, C küçüktür. D olduğuna göre küçükleri biliyoruz arkadaşlar. V'nin Sağa doğru çevrilmesi 90 derece dönmesi. A küçüktür, B küçüktür, C küçüktür, B olduğuna göre aç parantez D eksi C üzeri 3 çarpı aç parantez C eksi A kapa parantez üzeri 2 bölü B eksi C üzeri 4 ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi ardışıklardan bahsedelim. Ardışık ne demektir? Tek sayı ne demektir ardışık olan? Şimdi bakın arkadaşlar. Tam sayılar dediğimizde aralarında birer fark olacak. Bunlar nelerdir? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gibi devam eden sayılar. Bu da 0, 1, -2 -3, 2, 3, 4, 5 gibi devam eden sayılar Aralarındaki fark sabit. Ardışık tam sayıların. Aralarındaki fark nedir arkadaşlar? 1'dir. Ardışık tam sayıların. Aralarındaki fark 1'dir arkadaşlar. Şimdi gelelim. Ardışık tek sayılar. Ardışık çift sayılar. Ardışık tek sayı denildiğinde aralarındaki farkın ne olduğunu bileceğiz. 2 olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Hadi sayalım. Bir. 3 5 7 9 11 13 aynı zamanda hangi sayılar vardır? Tek tam sayılarda eksi -1 eksi -3 eksi -5 eksi -7 eksi -9 eksi -11 şeklinde yazılan sayılar bizim ardışık tek tam sayıların kümesidir arkadaşlar. Ve şunu bilmemiz önemli. Ardışık tekrar aralarındaki farkın 1 olduğu sayılardır. Şimdi gelelim ardışık çiftleri sayalım. 0, 2, 4, 6, 8, 10 Aynı zamanda 0, 2, 4, 6 şeklinde ifade ettiğimiz sayılarda ardışık çift sayılardır arkadaşlar. Ve ardışık tek ve çift sayıların aralarındaki fark daima nedir arkadaşlar? İkidir. Şimdi bunu bilerek bu surumuzda yapmamız gerekenleri söyleyelim. Bize şöyle bir şart koymuş. Diyor ki sen diyor A, B, C diye böyle diyor kafadan atma şöyle yap diyor. Değer verirken şuna dikkat et diyor. A, B'den küçük. B, C'den küçük d d'den küçük diyor. Ben senden bu a b c d'yi küçüklük büyüklük sırasına göre değerleri ver. Senden istediğim işlemde yerine koy diyor. Benden, benden istediği işlemle d c d c üzerinde ne var arkadaşlar? Üzerinde ne var dedik? Üzeri 3. Daha sonrasında Çarpı, çarpı c eksi a üzerinde var karesi. Daha sonra bölüm, bölüm b eksi c, d eksi c üzerinde ne var arkadaşlar? 4 var. Şimdi söyleyelim. B eksi C üzeri 3 çarpı C eksi A üzeri 2 çarpacağız. Kuvvetlerini alıp çarpacağız. Bölü B eksi C üzeri 4 arkadaşlar. Hocam burada Şimdi, e, bir şey söyleyeceğim. Ee, tabii ki ver. Burada değer versek hani sonuçta hepsi birbirinden küçük olacak. 1, 3, 5, 7 versek çok güzel. E, D C diyor. Yani 7 eksi 5. 2 oluyor. Böyle soru evet. yapıyormuş gibi oldu ama. Tabii tabii. Devam et. Devam et. E, 2, 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. Değil mi? Evet. Devamında ne diyordu hocam? 5 eksi. Çarpı C eksi A'nın karesi. Yani üzeri 2. Yani 4 e, 5 eksi A 4 oluyor. 4'ün karesi 16. Yani evet. 8 ile 16'yı mı çarpacağız sanırım? Evet. 16 ile 8'i ee, çarparsak 6'a 48 1 kere 8 8 ee, bir kere 4 8. elde var 128 128, evet, 128. lütfen 128. sağ ol. şimdi altında 128. ne vardı ee, B bölü Evet bak devam hocam? Bölü B-C Yani 3-4 üzeri vardı Ama bir dakika O nasıl olacak şimdi Şimdi 1, Doğru 3, 3 5 verdiğim zaman hani B 3 oluyor, C 5 oluyor. 3 eksi 5. Ha eksi işin içine giriyor. Önemli Eksi 1 oluyor. 2. Yok, eksi 2 oluyor. Üzerinde ne var, hangi kuvvet var? Ee, hangisi var? 4 vardı. Evet. Çarpalım. Eksi 2 ile eksi, eksi 2, eksi 2 çarparsak. E, eksi 4 eksi ile eksi çarpma artı mı oluyordu evet Yok. evet artı, artı oluyordu 4 oluyor 2'ye mi çarpıyorduk eksi 2'yi evet. çarpıyoruz eksi 4 defa iki. çarpacağız eksi 8 eksi 8 çarpı 2 eksi, eksi 16 iki. eksi 2 eşittir artı, artı 16 Şimdi, e, yani belki 128 şu... bölü 16 oluyor ha, 128 bölü 16 o da eşittir evet işte sorun orada acaba Onu bilemiyorum. 8. Şöyle de yapabilirdin. Hiç çarpmadan 16 çarpı 8 bu şekilde bırak. Bölü altında 16 altı mı çıktı? Hı hı. Çarpım durumunda olduğu için 16'lar sadeleşir. Gitti. 1 oldu. Evet. Ne kaldı tepede sadece? 8 kaldı. kaldı. Tamam mı? Çarpmadan hı. da Çarpım durumundaki ifadeler bölü şeklinde ise sadeleştirebiliriz. Hmm, anladım. Teşekkürler hocam. Şimdi arkadaşlar burada tekrar anlatacağım. E, dikkat edeceğimiz kuvvet almada işaret anlamında onları söyleyeceğim. Şimdi Berk arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Gayet doğru bir şekilde ifade etti. Ardışık 4 tane tek sayımış arkadaşlar. Size bir sıralama Durumunu belirtmiş. Bu sıralama durumuna göre A, B, C, D'ye istediğiniz değeri verebilirsiniz. Ama istediğiniz değeri verirken de büyük sayılarla uğraşmayın. Hani kalkıp da 15, 17, 19, 23 hani bunlara gerek yok. Küçük değerler vererek işimizi daha kolay, daha, daha hızlı bir şekilde bitirmeye çalışalım. A'ya verebileceğim en küçük tek sayılar pozitif olarak veriyorum. 1, B'ye 3, C'ye 5, D'ye 7. Bunları verirken karıştırmamak için yazın arkadaşlar. A 1 olsun, B 3 olsun, C 5 olsun, D 7 olsun diyorsunuz. Bakın bunlar olsun diyoruz. Değer veriyoruz çünkü. Daha sonra aralarında fark ve üzeri olan harfler var. Verdiğiniz değerleri orada yazacağız. Şimdi birincisi şuydu. D eksi C'nin üzerinde 3 vardı. D 7 idi arkadaşlar. C 5 idi. 7 eksi 5 2. 2'nin üzerinde 3 var. 2 üzeri 3 8. Çarpı. C eksi diyor. C 5'ti. A 1'di. 5 eksi 1. 4. 4'ün karesi 16. Tepede ne oldu arkadaşlar? Çizgisinin üzerinde 16 çarpı 8. Çarpmayın arkadaşlar. Sadeleşmeler olabilir. Bölü B eksi C'nin üzerinde 4 var parantezin içerisinde. Şöyle bir bilgi vereyim size. Taban negatif ise ki söylemişimdir belki taban negatif ise üzeri çift ise işaretim hiç çarpmadan pozitif olduğunu söyleyebilirim. Taban negatif tekrar söyleyelim taban negatif üzerindeki sayı üzerindeki sayı çift ise Çift ise işaretim ne arkadaşlar? İşaretim pozitif. Taban negatif. Üzeri tek sayı ise işaretim negatif arkadaşlar. Tekrarlayalım. Taban negatif. Üzerindeki sayı çift ise işaretim pozitif. Taban negatif, üzerindeki sayım tek ise işaretim negatif. Şu var, en son söyleyeceğim şey, bütün pozitif tam sayıların her kuvveti e, tek dalse, çift dalse pozitiftir arkadaşlar. Bütün Pozitif sayıların kuvveti ne olursa olsun sonucu pozitiftir arkadaşlar. Tamam. Doğal olarak 2'nin dördüncü kuvvetine hiç panik yapmıyoruz. Taban negatif. Çok güzel. Üzerim ne? Çift. Üzeri çift ise işaretim ne olacaktı? Pozitif olacaktı. O halde Artı. Bunu yaptım. Sonra 2'nin dördüncü kuvvetine bakıyorum. İşaretim tamam. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 2, 16. Artı 16. Yukarıda ne vardı? 8 çarpı 16 bölü 16. Bakın çarpım durumunda ve altında bölüyle ifade edilen sayılar arasında yapacağım işlem. Sağdoluşturma işte yapabilirim. 16 ile 16'ı sadeleştiriyorum ve yukarıda sadece 8 kalır. 16'yı 16'ya bölersek 1 olur. 8 çarpı 1'den de 8 eder arkadaşlar. Hücağım, tamam Taban mıdır? negatif üzeri çiftse e, şey işaret pozitif oluyordu değil mi? Evet evet. Taban negatif işaret e, neydi? Üzeri, üzeri tek sayısı. Negatif oluyordu işaretimiz. Evet. Durum tamam. olumsuz yani bakın. Üzeri tek, işaret negatif, çift pozitif. Tamam mı? Olumsuz olumsuz gibi düşünün. Negatife, teke negatif, çifte pozitif. Tamam mıdır? Evet. Bu sorudan sonra... 10. sorumuzu çözdük. 11. soru da bununla aynı soru. A küçüktür, B küçüktür, C olmak üzere. A küçüktür, B küçüktür, C olmak üzere. A, B, C ardışık çift tam sayılar olduğuna göre. A küçüktür, B küçüktür, C olmak üzere. A, B, C ardışık çift tam sayılar olduğuna göre. Aç parantez. A eksi B parantez üzerinde 2 var. Çarpı C eksi A parantez içerisinde kapatıyoruz. bölü B eksi C ifadesinin değeri kaçtır? Herkes yapmaya çalışsın. Yazıyorum bir yandan. A küçüktür. B küçüktür. C nasıl sayılar? Söyleyelim. Ardışık. Ardışık çiftler arkadaşlar. Ve bizden istenilen şu. a-b'nin karesi a-b'nin üzerinde ne var? Karesi dediğimde ne anlayacağız? 2. Çarpı c-a parantez içerisinde c-a bunu yaptıktan sonra bölüyoruz arkadaşlar. Neye bölüyoruz? Bölü Neye bölüyoruz? B eksi C'ye bölüyoruz. Üzerinde hiçbir kuvvet yok. B eksi C'ye bölüyoruz arkadaşlar. A eksi B'nin üzeri 2. A eksi B üzeri 2 çarpı C eksi A bölü B eksi C arkadaşlar. cevap gönderdim diye varsa cevap gönderdimcesin ben tekrar bakayım. Öyle Arif sen mi? Tamam. Hocam ben de kazadım. Hocam. Evet, söyle bakayım. Şey bunda da iki 2 4 ve 6 veriyoruz, değil mi? Sonra kesme bir şey... istediği sayı. Ya ben sayıları unutuyorum ya. Ben ne dedim unutuyorsak nasıl yazıyorduk? A eşittir 2, b eşittir 4. Bu şekilde tepesine yazalım olur mu? Siz de burada yazarken. Hocam ben soruyu unutuyorum ya. Yani. Hocam ben de soruyu unutuyorum. Yoksa hani söylüyorum da. Hani, tek tek söylediğiniz zaman hani veya biri sana hani söylediği zaman yapabiliyorum ama böyle. Bir seferde soruyu bir söyleyince yapamıyorum. Tabii, ama pratikle. anladınız mantığını değil mi? Mantığını anlamanız önemli. Aynen. Kendiniz Word üzerinde. Çünkü bu sorular sizde ya. Okuduğunuzda oraya yapabiliyorsanız problem yok. Burada tabii ki e, ben okuyorum yap yapamama ihtimaliniz olabilir. Önemli olan mantığını anlamanız. Ben şimdi yapıyorum. Demiştim ya en küçüklerin En küçükleri uğraşmayı Uğraşmayın. Şimdi bak A'ya 0 verelim mi? B'ye 2 verelim mi? Diğerleri de doğru. Bakın yanlış demiyorum. C'ye ne verelim? 4. A'ya 0. B'ye 2. C'ye 4 verdim. Benden A eksi B'nin karesini istiyordu. B 2'yi de arkadaşlar 2 eksi 0'ın karesini alacağım. 2 eksi 0 neye eşittir? 2. 2'nin karesi nedir? 4. 4 Çarpı c eksi a diyor. C'ye 4 demiştim. A'ya 0 demiştim. 4 eksi 0. 4. 4. 2 çarpı 4. Eşittir. eşittir. 8. Bölü. Altında ne vardı? B eksi c var, var arkadaşlar. 2 eksi ne? 4. Eşittir, eşittir. nedir? 4 eşittir. Yukarıda neye bulduk? 8. 8 bölü eksi 2 ne olur? Eksi 4. eksi 4 eksi 4 olur tamam mıdır? sorunun mantığını anlamanız benim için önemli arkadaşlar onun dışında birlikte bununla ilgili daha soru çözeceğiz hızlanırsınız yani çok rahat hızlanırsınız inşallah gelelim 12. sorumuza A, B, C. Birer rakam olmak üzere. Rakamları hatırlayalım. Telefon tuşları. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rakamlar kullanarak neyi oluşturuyorduk? Neyi oluşturuyoruz rakamları Sayı. kullanarak? Sayıları oluşturuyoruz. Süpersiniz. Bir dakika. Şöyle yavaştan yavaştan böyle çıkanları görüyorum. Adil geldi neşe. Bakın bunları da not alıyorum. Dersi tamamen bitirmeyip çıkanlar. Devam ediyoruz. ABC birer rakam olmak üzere 2A artı 3B eksi 4C ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır? ABC birer rakammış sevgili arkadaşlar. Sıfırdan 9'a kadar olan sayılar arasından seçeceğim. Neyi istiyorum? 2A artı 3B eksi 4C ifadesi ne olsun istiyorum? En büyük olsun istiyorum. En büyük olabilmesi için 2A artı 3B eksi 4C'de en büyük olabilmesi için önünde eksi olan ifadeye ne olmasını salmam lazım? En küçük olmasını salmam lazım. Çünkü İkisini topluyorum, çıkarma işlemi yapıyorum. Bu demektir ki diğerlerini daha büyük vereyim, çıkarma işlemi olan sayıyı küçük tutayım. O halde benim değerim ne olsun? En çok olsun. O halde 2A artı 3B eksi 4C'de kat sayılara göre yorum yapıyoruz arkadaşlar. 2A artı 3B'de A ve B'ye değerler vereceğim. İkisini toplam halinde olduğu için kat sayısı büyük olanı yanındaki harfi daha da büyük verirsen çarpımları ne olmuş olur? Büyük olmuş olur değil mi? Evet. O halde 2A artı 3B'de 3, in, 3 daha büyük olduğu için 2'ye göre B'ye 9'ı verirsem bakın verebileceğim rakamlardan en büyük. O halde sonraki küçük rakam kim? 8. 2 çarpı 8. A. 3 çarpı 9. Eksi. Şimdi 4'tü. E, çıkarma işlemi yapıyorum. Ama ben istiyorum ki benim sayılarım elimde kalsın. Sıfır Eksilmesin. Yani. Heh, vereceğim rakam 0 olur. O halde 2 kere 8 16 6. artı 3 kere 9 27 eksi 4 çarpı 0 0. 0, 0. 16 27 daha 40 3 eder arkadaşlar. Hocam şey sormak istiyorum burada. Tabi ki. Ee, mesela hani e, ABD rakamlar olmak üzere diyor ya birer rakam olmak üzere. Hı -hı. Burada mesela birbirinden farklı demiyor ya. Hı -hı. Ee, bu durumda aslında A ve B'ye eşit sayılar vererek, 9 vererek mesela evet, evet, evet, 45 yaşı evet. oluşturamazdınız. Teşekkür ederim. Onu söyleyen kim? Adil Ahmet Kavramı Hı. hocam. Tamam. Teşekkür ederim Adil. Ee, beni aydınlattın. Ben de uyuyormuşum hafiften demekle. A, B, C birer rakam olmak üzere dedik. A, B, C birbirinden farklı rakam dedik mi? Hayır. Hı. Bakın sazan en büyük sazan ben. Sazan 1. Sonra beni onaylayanlar 30'a kadar gidiyoruz hocam. Evet, Onlar da sazanlar grubu olsun benimle birlikte. Adil Hare Değil mi Adil? Teşekkür ediyoruz Adil. Biz uyuyormuşuz. Şimdi bakın arkadaşlar demek ki vakit yaklaşınca benim de e, saatim ayarlanmış, vücut saatim ayarlanmış. Hafiften böyle bir Şaşırmalar ve hatalar başlıyor. ABC birer rakamdır dedi. Altını çiziyorum. Birbirinden farklı rakam demedik. A ve b'ye ikisine de 9 verebilir miyim? Diğerini hiç duymamış gibi davranıyorsunuz. 2 çarpı 9, 3 çarpı 9, eksi 4 çarpı 0. Eşittir. 2 kere 9 18, 3 kere 9 27, 27 artı 18 eksi 0 eşittir 45. 45. Bugün ilk defa, e, burada dersimiz bitti arkadaşlar. Bugün ilk defa bir yandan yazmaya çalışıyorum. Word arkada kalmış oluyor, bir daha okumuyorum. Öyle bir hata oldu, e, e, affedin, affedin beni. <gülüyor> Burada dosya durmuyor muydu ya? Dosya nerede durmuyor mu? Buradan keşke indirseydi arkadaşlar. Yazdınız ya bir daha. Olsun olsun benim için önemli değil ya. Şöyle bir şey oluyor. Aslında ben bunu destekliyorum. Ben yazarken yavaş da okuyorum aslında. Ee, Ört halinde olan arkadaşlarım da o sırada soruyu çözme fırsatı kazanmış oluyorlar iyi olmuş diye düşünüyorum inşallah hangi arkadaşım demişti hatırlayamıyorum sanki arzu diye hatırlıyorum ama arkadaşlar aslında test çözerken içerisinde küçük küçük hep böyle konu anlatımları yaptık farkında olmadan hem konu anlatımı hem soru üzerine bunun uygulamasını yapıyoruz derslerde ona dikkat etmişsinizdir inşallah ve daha kalıcı olmuş oluyor Konu anlatımını sorunun içerisinde gördüğümüz için. 13. soruda kaldık. Tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Ödevleriniz bunlar. 13, 14, 15 ipuçlu arkadaşlar çünkü bunlar. Altındaki ipuçlarını okumaya çalışın. Ben zaten tekrar anlatacağım ama siz anlayacağınız için daha hızlı bir anlama gerçekleşeceği için daha çok soru çözeriz. Elinizde var olan İpuçlu test 1. Bugün bunu tamamlıyorsunuz ödevler. İkincisi test 2 ve test 3. Haftaya bunları ben bitireceğim. Tamam mı? Onun için hazırlıklı gelin. Ödeviniz bunlar. Yapmaya çalışıyorsunuz. Oldu mu? Evet hocam. Ee, arkadaşlar dersiniz bitti. Dinlediğiniz için elinize, kolunuza, ağzınıza, ağzınıza kulaklarınıza. hocam. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim arkadaşlar.